Yani dün şey bu KCK'nın yaptığı açıklamadı. Evet, bu KCK evet, bunun açıklaması değil mi? Hı hı. Evet, bir onu konuşacağız. Bir de ilaveten şeyi de konuşabilir miyiz? İki saniyelik de olsa bu şeyden gelen Batı'dan önemli sanat dünyasının çok önemli isimlerinin de.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 siz işinize bakın denecek bir dinamik de değil ee, ki e, Türkiye'deki muktedirlerin bugüne kadar verdikleri tepkiler maalesef sadece bu yönde yani siz işinize bakın yok işte siz önce e, kendi dertlerinizle uğraşın, e, içişlerimize işlerimize karışmayın falan gibi son derece 19. yüzyıllı tepkiler bunlar ve e, bu sadece e, Times'a çıkan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 Doğal kaynağı olmayan yani işte petrol zengini veya herhangi başka bir hammadde madde zengini olmayan katma değer konusunda son derece zayıf olan yani biz ithalat yapmalıyız ki ihracat yapabilelim değil mi?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 Bunu da e, onun öldürenin bir polis olmadığını da bilmiyor <gülüyor> ya da söylememiş tabii, kimse. Tabii, tabii. Ama ikinci yani olarak... Bilse bile evet, evet. yani çok... İki evet, evet. yanlışın bir doğru ettiğini de bilmiyor, evet. etmediğini daha doğrusu, ettiğini zannediyor. Ee, öbür bedel meselesine gelince orada da küçük bir ilave, ee, hem e, Amerikalı iktisatçı bu krizin başlangıcında e, öngörüleri de doğru çıktığı için çok ün kazanmış. olan an Nuriye Rubini'nin Guardian evet. gazetesinde inanan makalesinde. Türkiye dahil büyüyen ekonomilerin yavaşladığını ve rüyanın balayı döneminin sona meğerdiği sorusunu gündeme getirdiği bir yazı var ve cari açık riskini söylüyor. Önemli bir iktisatçı olduğu için bir de e, finans çevrelerinin en önemli yayın organı financial tanrısı. Türkiye'li biliyor musun? Efendim? Türkiye'li. Nuriye Rubini değil mi? Evet. Evet.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 ee, bir, bir gelişme bir dinamik var orada ee, yani Kürtlerin e, Kürt liderlerinin başını çektiği bu buna verilecek cevap e, hükümetin e, farklı e, yetkililerinin veya işte, Devlet Bahçeli'nin dediği gibi e, acaba e, sabrımız taşıyor mu i̇şte bütün e, soru ve problematik bence orada bugün itibariyle ee, mesela şöyle ifadeler var K. açıklamasında, Suriye'de Araplar özgürlük istediğinde Kürtler istemeyecek mi? Ee, Farklı bir kimlik olmanın ve demokrasinin gereği olarak tabii ki isteyeceklerdir diyor. Buna mukabil başbakan sabrımız taşıyor diyor, Bülent Arınç fiili durumları kabul etmeyiz diyor.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 çünkü orada sınır mınır yok bir tane de demiryolu var biliyorsun Bağdat yani işte ba Bağdat demiryolu. Bağdat ee... demiryolunun başlangıcı evet. Ha, hattın üstü, hattın altı geçen gün Cengiz Şandar yazıyordu ayrıntılarıyla. Şimdi dolayısıyla orada bir sınır mınır yok. Yani Ve Suriye Kürtleriyle Türkiye Kürtleri işte bu şu tuhaf et tırnak lafı var ya yani ondan da öte yani Türk Suriye Kürtlerinin çoğu Türkiye Kürtü aslında. Evet, dün yani, tam da bunu çok yakından çocukluğundan beri yaşamış olan çok iyi bilen Mintat Sancarla da aynı şeyi konuştuk. Yani sol tarafına baktığınızda sınır filan görmezsin. Bir dikenli tel vardır ama orası da aynı topraktır diye öyle büyümüş kendisi de. Hayat şey, sonra oraya kaçmak zorunda olan... yani Süryanilerle birlikte Kürtler de gidiyor o dönemde 1920'lerde 20'ler sonrasında 30'larda falan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 bir e, açıklama olmaktan öte yani e, aylardır pek çok gözlemcinin ve Amerikalı gözlemcilerin de altını çizdiği bir durum bu An-Nusra ve An-Nusra ile alakalı bu An-Nusra El-Kaidenin e, aslında bir klonu ha, e, yani e, evet, yeniden is, e, ortaya çek... ismi farklı herhalde yani yani pek çok klonu var El-Kaide'nin Sadrı Sol'ta ama evet. bu esas ana gövde tabi bu Devlet-i el İslami'ye El-Irak ve El-Bilad-i el Şam yani Irak ve Şam ülkesi İslam devleti aslında. Ve dikkat edersen sınır ötesi bir yapı. Aynı Mağrib'de olduğu gibi. Orada da biliyorsun Arap Mağrib'de El-Kaide diye geçiyor Hakim. Hı hı. Ee, Yemen Yemen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 ee, bu, bu burada bir e, hatırlarsın e, bitmez tükenmez bir sınır ötesi operasyonlar vardı Türkiye'de bir zamanlar. Evet, tabii kim unutabilir benzer bir şey mi düşünülüyor evet. yoksa daha kalıcı bir şey mi düşünülüyor? Çünkü çok sert e, ifadeler açıklamalar geliyor. Bu kuru sıkı değil herhalde. Bizim bizim de sabrımız tüken, tükeniyor diyorlar değil mi? Evet, evet. evet. Yani hayır, şey diyor. Dabdetler diyor. Esas yani sabrın sabrının taşması gereken biri varsa onlarda Kürtler. Aslında diyor. Kürtlerin sabrı taşıyor. Bu senin söylediklerini doğrulayan bir haber de bugün tarafta da gördük.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 tarif ettikleri yol temizliği meselesi işte terörle mücadele kanunundan tut envai çeşit kanun işte, ıı, seçim barajı falan bu konuda hiçbir adım yok biliyorsun doğru dürüst kecekeller de hala içeride. sadece laf üretiliyor ara ara laflar çıkıyor ee, hatta kendine yontan yani seçim sistemini kendine ıı, yontan yeni bir ıı,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 sen galiba. Ondan sonra son işte de sokakta. Yani eskiden olsa o adam böyle otururdu dükkanında ekmek sat işte ekmek, i̇şte katlet falan evet, filan kapısının önüne sandık koymuş. İmza kampanyası başlatmış. Gezi yani, imzalama bir, bir milat yani. Yani bu Yani bütün... adam kendi başına böyle bir sordu. Nerede ...sen de bunu yaptı? evet dedi, ben dedi. çok kızdım dedi, bu olacak iş değil dedi, ihtiyaç mı var dedi... ...oturmuş bir güzel de yazı yazmış, herkese de imzalatıyor değil mi? <gülüyor> ya, Böyle bir şey ya. Yani. Ge gezi gerçek anlamda bir devrimci dönüşümdü ama bunu görmezden de yani görmüyor muktedir kesim <gülüyor> yani ve büyük bir kognitif dissonant mı ne deniyor buna işte... Yani bunu şey söylemişti, Kumin Aydı basın toplantısında da anlatmıştı Greenpeace International'ın direktörü. Bu Muhammed Seyit Sahaf vardı hatırlar mısın? Bu şeyi, evet. Enformasyon Bakanı. Enformasyon Bakanı evet. Irak'ın. Evet evet tabii. Onun, Çok komik bir adamdı değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Onun son toplantısını hatırlatır görüntüler var diyor işte. Biz Amerikalılar korkaktır, fareler gibi kaçacaklar bizim gücümüzden diyor. Ama Sayın Bakan, arkada binalar yanıyor bombalarda. Amerikan tankları görüntüde. Tanklar görüntüde, araçlar yanıyor falan. Yok, ne ne tankı, ne yanması falan diye konuşan bir durum vardı. Ve biraz onu andırdığını söyleyeyim. Ama bu çok endişe verici. Evet, evet. Yani mesela... De...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 ee, bu konuşuluyor şu sırada ki yani bir, e, yani zincirinden boşanmış bir, e, bir bir saldırı var şu sırada bu e, yeni kapıdan e, başlayarak e, her tarafta haç. Atatürk Orman Çiftliği'ni biraz her önce tarafı. konuştuk yani ya Başbakanlık evet. Hizmet Binası her türlü hukuki şey ruhsatı filan yapılmakta olan bir dev bina mesela filan yani evet. Evet. bir moratoryum e, ilan etmek gerekir belki e, seçimlere kadar o dire meydan hadi bakalım. Eee iktidarla iş yapan e, mimarlar da yaptıkları projeleri açıklasınlar. Niye bir şeffaflıksa şeffaflık. şeffaflık. Moratoryum yani durum bakalım yani bir önümüzü görelim önümüzdeki mart'a kadar bütün bu inşaatlar e, durdurulsun. Var mı böyle bir irade sence?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 her türlü dil konuşuluyor çünkü uluslararası bir hava yolu oldu biliyorsun senin Türk Hava Yolları dün evet. uzun uzun bahsettiğiniz. Ha bir tek Kürtçe konuşulmuyor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama sınır boyunda daha doğrusu Suriye sınırında panzerlerden Türkçe anonslar yapılıyormuş bunu unutmamak gerekiyor galiba. <gülüyor> Giden oh. beri vardı canım o 90'lardan beri asker askerin küçücüğü kuvvetlidir. Polis de Ramazan'da da aynı şekilde Tabii ki o da tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet vallahi çok son derece çinilerin dediği gibi